hafızlığa yeni başladım. Bundan dolayı şeytan çok vesvese veriyor. Ne yapmalıyım hocam? Allah Teala'ya iltica edecek. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ فَاسْتَعِذْ Yani şeytandan bir dokunma, bir vesvese geldiği zaman hemen Cenab-ı Hakk'a iltica ettim ya Rabbi, sığındım ya Rabbi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَا اِذَا هُمْ Onlar Allah Teala'nın büyüklüğünü, azametini düşünecek ve ona teslim olacak. O teslimiyet onu kurtaracak. O halde ne yapsın hafız kardeşim? Şunu unutmasın, şeytan boş binalara hücum etmez, hafıza hücum ediyor. Niye? Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e ezberliyor, insanları tebliğ edecek. O halde Rabbim buyuruyor ki bana iltica et buyuruyor Allah Teala. Hemen ona iltica et. Ama böyle dilinle auzu e billahi racim değil de yüreğinle söylüyorsun. Bütün hücrelerin, bütün üzerlerinle söylüyorsun. Ben geldim ya Rabb'bi diyorsun. Bütün mevzileri aşarak geldim ya Rabb'bi diyorsun ve sonra Allahu Teala'ya tevekkül ediyorsun. Ya Rabb'bi ben sana tevekkül ettikten sonra Şeytan bana nasıl zarar verebilir ya Rabbi Önümde Peygamber aleyhisselam var O beni muazzez İslam yoluna çağırırken Ben bundan sonra şeytanın tuzaklarına aldanır mıyım ya Rabbi Muhammed aleyhisselatu vesselama sana ihanet eder miyim ya Rabbi Kardeşim Allah Teala'ya istaze edecek Tevekkül edecek Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-el kürsü okurdu. Yatmadan önce ihlas, felek, nas surelerini okur. Buhar rivayeti şöyle ellerine üfler, başından doğru başlar. Mübarek ellerin nereye kadar uzanırsa oraya kadar ellerin böyle uzar. Mübarek bedenini sallallahu aleyhi ve sellem mesederdi Bu kardeşim de bu surelerin manasını düşünerek. Her gece bunları okusun. Ayet-i de yedi defa okusun inşallah. Allah Teala iltica etsin. Rabbime iltica ederse şeytan o iman karesini aşamayacaktır.